Bilgi Çağı'nın Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Loster İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Ee, şu anda canlı yayında Bilgi Çağının Hukuku aslında e, bugün sizlere Profesör Aslı Tunç'la e, sizlerle paylaşmak üzere kaydettiğimiz önemli bir e, toplantıdan söz edecektik. Ama artık biliyorsunuz Türkiye'de 31 Mayıs'tan beri hiçbir şey e, eskisi gibi olmayacak. O yüzden e, Aslı Tunç'tan özür diliyoruz. Sevgili program ortam Murat Loster'da şu anda İstanbul dışında ama bizimle telefon bağlantısı üzerinden devrede olacak. Murat. Günaydın Avniye buradayım. Günaydın. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçlarda sallandırılmasından söz edilen tweetler veya tweet atanlar... Ee, ...diye birdenbire gündemin üst maddelerine fırlayan sosyal medya konusu başlı başına kendisi ve onu kullananlar. Ee, Murat Loster bildiğiniz gibi e, bilgi güvenliği uzmanı olup... ...bu sosyal medya denen e, nesnenin nasıl kullanılması gerektiğini e, bizlerle e, tartışacak. Muratcığım sözü sana bırakıyorum. Ee, teşekkür ederim. Ee, öncelikle neden tweet diye hemen hızlı bir başlamak istiyorum Avni'ye. Ee, bunun iki tane önemli nedeni var. Birincisi cep telefonları gibi e, daha insanların her an yanında olan e, makinelerden atılabilme özelliği çok gelişmiş durumda. Ama mesela neden yine hemen tüm akıllı telefonlardan kolaylıkla erişilebilen... E, Facebook'tan çok fazla mesaj almıyoruz ya da Facebook'ta bu tarz mesajların sayısı nispeten daha az diye bakarsak bunun önemli nedenlerinden bir tanesi de insanların belli bir ölçüde e, anonim olmasını sağlıyor olması. Bu herkes anonimdir anlamında gelmiyor kesinlikle ama e, bir takım yapılar net bir şekilde ortaya çıkıyor diye söyleyebiliriz. Şimdi e, baktığımız zaman... E, Twitter'daki mesajları, Twitter'ın önemli özelliklerinden bir tanesi retweet edebilme. Yani kendi fikriniz, kendi yapınız, kendi e, o anla neyi nasıl ifade edeceğinizi bilmiyor olsanız bile e, Twitter sayesinde bir başkasının size doğru gelen, size uygun gelen, e, hangi görüşte olursanız olun e, yapıyı retweet edebilmek ve bunu çok hızlı e, şey, camialara ulaştırmak gibi bir becerisi var bildiğin gibi Avni. Murat... E, İzninle, i̇zninle burada bir parça daha esnetelim konuyu istersen Tabii. Hatta tam tersi daraltalım ve dezenformasyon dediğimiz e, bilgi kirliliğine yoğunlaşalım tamam. Çünkü son, özellikle son günlerin e, Türkiye'deki en önemli konusu bu bence e, Objektif bakarsak yani Kesinlikle Şimdi Buna kesinlikle katılıyorum hani o Biraz önce bahsettiğim Anonimlik bir taraftan Dezinformasyonun da kaynağı haline geliyor Twitter'da eğer sadece Bir hashtag Yani sadece bir konu etrafında Söylenenleri dinlediğimiz zaman ister istemez o Orada işte Dakikada zaman zaman 20-30'lara varan Adetteki tweetlerin İçine bir takım e, gerçek olmayan bilgiler giriyor ve aslında bu e, kimler tarafından yapıldığının e, hani tartışmasına şu anda girmeyeceğim. Ama bu sonuç olarak e, kendi fikrini belli bir konu etrafında beyan eden topluluğun bütününü kirletmek gibi bir problemle karşı karşıya geliyor. Evet, evet. Yani şu hashtag konusuna da birazcık daha yoğunlaşalım istersen. Örneğin e, Diren Gezi Parkı dünya evet. dünya çapındaki en çok üstünde tartışılan konular listesinin başında oldu 31 Mayıs'ta hatta ertesi günde ee, ama e, o konuyu mesajının başına ya da sonuna ekleyerek mesaj veren herkesin doğru mesaj verdiği anlamına herhalde gelmiyor değil mi bu? Gelmiyor. Ee, gelmediği gibi e, bu şüphe aslında gerçekten doğru olanlara da biraz daha e, dikkatli yaklaşma sonucunu doğuruyor. Yakında içinde olmayan kişileri kastederek söylüyorum. <gülüyor> e, ve bundan sosyal medyanın kendi içinden bir çözüm yaratmak çok mümkün değil. E, hani Benim burada e, önerebileceğim hem e, olup bitenleri daha iyi aktarmak hem şey yapmakla ilgili olarak. Ee, hani, hem bir anlamda bu bir halk gazeteciliği Halk, halk haberciliği bildiğin gibi yani. ee, En önemli konulardan Bir tanesi kayıt etmek Olup bitenleri doğru bir kayıt mekanizmasına Erişiyor olmak Burada da e, yazılar her zaman ister istemez Yoruma açık olacaktır Her zaman e, Doğru olanları dezinformasyon olarak e, iddia eden e, Ya da e, Yanlış bilgilerle olup bitenleri Kirleten şeyler olacaktır Buradaki en önemli yapılabilecek şey bol miktarda video ve fotoğraf çekiyor olmak. Pardon Çünkü, anlayamadım. E, bol miktarda video ve fotoğraf yayınlıyor olmak sosyal medyada ve mesela Twitter üzerinden önemli konulardan bir tanesi. Bu neyin göstergesi yani e, sizin tekraren ileteceğiniz içeriğin doğru olduğunun bir göstergesi mi demek istiyorsun? Şimdi sadece kelime işte polis şunu yaptı ya da işte göstericiler şunu yaptı gibi bir cümle Twitter'dan günün sonunda o kişinin kendi yorumundan geçmiştir. Ve dezinformasyon denen her zaman her savaşta da kullanılan yani ikinci yar savaşının aslında önemli hatta bir dünya savaşından beri ortaya çıkan bir kavram dezinformasyon. Ve hatta soğuk ee, savaşta evet. Hatta soğuk savaşta bol miktarda içinde bulunduk, yaşadık. Ee, bu yapı içerisinde hani dezinformasyon e, cümlelerle, kelimelerle çok net ortaya çıkıyor. Fakat işin içine video girdiği zaman, işin içine e, fotoğraf girdiği zaman, işin içine yine Twitter'in bir özelliği olan benim lokasyonumu paylaş bilgisi girdiği zaman e, iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi dezinformasyonu ayırt etmek kolaylaşıyor. İkincisi söz konusu mesajlara, söz konusu videolara ya da fotoğraflara olan güven seviyesini arttırıyor yukarıya doğru. İyi de e, bu arada e, sahte fotoğrafların e, bu yoldan paylaşıldığı da bir gerçek. Çok doğru. ...ama adetle oran olarak baktığımız zaman... ...çok daha düşük olduğunu söylemek durumundayız. Anlıyorum. Ee, bir de eski fotoğraflar sahteyse... ...herhangi bir anlamda... E, ...bu daha sonra nasıl olsa... E, ...su üzerine çıkıyor. Ama hani yazıların içerisinde... ...sahteliği konuşmak biraz daha zor. Ee, peki... ...ona gelmeden evvel... ...yani illa... E, ...mesajının ekine bir fotoğraf ya da... ...video eklemiş olmayabilir... E, ...bir kullanıcı... Evet. Ama ama önemli bir bilgi iletmiş olabilir ve siz de bu bilginin e, tekrarlanması ve yayılması gerekir gibi bir e, refleks içine girebilirsiniz. E, bu durumda eğer tanımadığınız bir kişinin mesajıysa önünüzde o önemli bulduğunuz mesaj, o kişinin e, sahte bir kullanıcı ya da, kuşkulu biri ol, olup olmadığını anlamanın başka bir yolu yok mu? E, mesajın içeriği burada son derece önemli. Yani hani herhangi bir haberde de bu haber doğrudur biz nasıl belirleriz? Aslında kendi e, özgür rademiz, beynimiz, düşüncemiz doğrultusunda bunu değerlendiririz. E, bunu her tweet, her e, tekrar edeceğimiz mesaj içinde yapıyor olmamız lazım. Bunun ötesinde özellikle içinde baktıkça dikkatimi çekiyor özellikle telefon numaraları bulunan işte şurada şu kuruldu işte şuraya yardım gönderin ya da şu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz türü mesajlar olduğunda ben hemen bunu başkalarına aktarmak ya da teknik adıyla retweet etmek yerine öncelikle ee, çok kısa bir şekilde hani şey yapmadan, meşgul etmeden o telefon numarasını arayıp o mesajdaki telefonun, o mesajın içeriğinin doğru olduğunu teyit etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, bunu yapmak çok basit ve çok etkili. Evet. Hatta tanıdığımız birinden dahi gelse belki böyle yapmak en doğrusu galiba değil mi? Kesinlikle çünkü tanıdığımız kişinin de, ...eğer hani kendisi yazıyorsa tamam... ...kendi parmaklarıyla o yazmıştır hani ...biraz daha çok güvenebilirdi ama... ...tanıdığımız birini retweet ediyor olmuş olması... ...o bilginin... E, ...doğruluğunu, o bilginin gerçekliğini... ...arttırmıyor ne yazık ki. Ee, Murat ya da yanlışlığını kanıtlamıyor. Anlıyorum. Murat Dostlar bir ara vermek... ...istiyorum şimdi. Tamam. Ee, bir müzik arası. Ondan sonra devam ederiz. Bu... Twitter'da dikkat edilmesi gereken durumlar üstünde konuşmaya devam edin. 94.9 Açık Radyo Bilgi Canlı Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. İnti'yi Limani'den Alturas dinledik. E, telefon attığımda program arkadaşım Murat Loster, bilgi güvenliği uzmanı Murat Loster var. E, programın birinci yarısında onunla e, sosyal medyada özellikle de Twitter'da e, bilgi güvenliği ve dezenformasyon konusunda Konuştuk. Şimdi her kullanıcının daha güvenli, daha doğru mesajları iletmesi konusunda Murat Losların hala çok söyleyecek sözü var. Evet Avniye. Şimdi e, teşekkür ederim. E, şeyi söylemem lazım birlikte. Hani, bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan yaklaşık 2-3 e, hafta önceydi eğer e, tarihinde hata yapmıyor isem. E, Amerika'da e, Ajans Press'in uluslararası sadece Amerika'da değil Ajans Press'in e, e, Twitter hesabı hacklendi. Hı -hı. Twitter, Twitter hesabı hacklendi ne demek? E, o hesabı bir başkası da kullanabilir hale geldi ve bir başkası da tweet atabilir hale geldi. Hatta sadece bu hale gelmedi, tweet attı. İki tane, üç tane önemli tweet vardı. Temelde tweet şuydu, mesaj şuydu. Işte Beyaz Saray'a saldırı oldu, Başkan Obama yaralı. Ve bu haber hem Ajans Press'in... Çok sayıdaki takipçi tarafından görüldü. Hem de bu takipçilerin ciddi bir kısmı zaten dünyanın çeşitli bölgelerindeki ve köşelerindeki başka haberciler oldukları için onlar da Ajans Press'ten yararlanıp bu bilgiyi kendi mecralarında, kendi televizyonlarında, kendi bloglarında, kendi web sitelerinde yayınladılar. Ve bunun sonucunda da borsada ciddi bir dalgalanma yaşandı. Her ne kadar hemen 15-20 dakika. Tepe taklak oldu borsa evet. Tepe, tepe taklak oldu. Hemen arkasından 15 dakika sonra düzelse de aslında bu arada ciddi miktarda paranın el değiştirdiği ilgili bir takım de yayınlandı. Hı -hı. Bu sabah şimdi o zaman e, pay vermeyeyim ama vurgulamak istediğim bir tane nokta var. O da şu. Ee, bizim arkadaşımız bile olsa, tanıdığımız biri olsa, çok takip edilen e, işte hepimizin tanıdığı ve hatta e, işte Twitter'da yanına e, işaret konarak evet bu tanınan bilinen ünlü kişidir, onaylanmış kişidir demiş olsa bile o kişiden gelen e, Twitter'lara bakarken, tweetlere de içeriklere bakarken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü belki o kişinin hesabı ed o kişinin hesabı edilmiş olabilir ve o kişiden geldiğini düşündüğümüz mesaj şey olabilir. Onu nasıl e, anlayacağız pardon? İşte ne yazık ki anlayamayacağız. Burada ben bu mesajı bu, buraya kadar konuyu anlattım. Bundan sonraki mesajım aslında tüm Twitter kullanıcılarına. Ee, Twitter bu Ajans Press'te yaşanan olaydan hemen sonra e, şifrenin e, hack edilerek, şifrenin çalınarak bir başkasının hesabımıza girip hem bizim adımıza tweet atmasını hem de bizim adımıza çeşitli başka kötü niyetli işlemler yapmasını engellemek üzere önemli bir koruma şey geçirdim. Önemli bir koruma mekanizmasını hayata geçirdim. Hı hı. O da e, biz normalde Twitter'ı kullanırken kullanıcı adı ve parola ile kendimizi Twitter'a tanıtıyoruz. Ancak e, ayarların içine girdiğimizde bir de cep telefonuyla kimlik doğrulama aşaması ya da adımı eklemek mümkün. Aynı bankalarda yaşadığımıza benzer şekilde. İnternet ee, bankacında olduğu gibi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, o, bu borsa yani sahte mesaj ve borsanın New York borsasının allak bulmak olmasından sonra Twitter bunu bütün dünyaya tekrar duyurdu değil mi? Bu iki aşamalı evet. kimlik kontrolünü sıkıladığını evet. diyelim. Pekala biz her zaman kullandığımız bilgisayarlarda beni hatırla seçeneğini daha evvelden seçmişsek evet. veya işte akıllı telefonlarımızda zaten bir kere şifre girmek yeterli oluyor her seferinde bir daha sormuyor. Buradan çıkıp tekrar mı girmeli zaman zaman? Yok hayır. Hayır onun hiçbir önemi ve yararı yok çünkü bize ait olan telefon bize ait olan bilgisayarda zaten kendi eğer hani başkasıyla paylaşmıyorsak bu cihazları biri hatırla deyip sadece o hesap üzerinden kullanmamızın hiçbir seçeneği hiçbir sakıncası yok. Güzel ama ortak Ancak, bir bilgisayardaysa ya da başka birinin bilgisayarı. Ortak bir bilgisayar başka da başka bilgisayar, bilgisayar, kişinin bilgisayarını kullanıyorsak işimiz bittiği anda hmm. oturumu kapat ya da çık şeyini, tuşuna basıp oradaki oturumu kapatıyor olmamız gerekiyor. Evet. Bu söylediğim bizim kendi cihazlarımız dışında bir başkasının bilgisayarından bizim Twitter hesabımıza girmenin engellenmesi. Onu yapabilmek için de e, herhangi bir bilgisayardan kendi hesabımızla evet, oturum açabilmek için sadece kullanıcı parola artık yeterli değil. Cep telefonuyla da e, kimlik doğrulama yapmak adımını aktive ediyor olmamız gerekiyor. Böylece bizim kullanışımızda önemli bir kullanıcı deneyimi farkı yaşanmayacak. Biz eskisi gibi kullanmaya devam edeceğiz. Her seferinde başka başka şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Ama ee, ...şey yapıyor olacağız... Neden denir ona... Ee, ...bir başkası bizim parolamızı çalmış olsa bile... ...hiçbir zaman bizim hesabımızdan Twitter'a giremiyor olacak... ...evet... ...peki... E, ...gene... E, ...Twitter kullanıcısı çok önemli bir mesaj... ...kendisine göre... ...çok önemli bir mesaj gördü... ...onu retweet edecek... ...ama onu yollayanı tanımıyor... E, İçinde telefon numarası vesaire gibi onu kontrol edecek başka veriler de yok. Ama ille de bunu retweet etmek istiyor. Ama bilinçli bir kullanıcı ve bir an durdu kuşkulandı diyelim. Başka ne yapabilir? Örneğin onu gönderen kişinin üst adına tıklayıp bir şeyler yapmak. Onu gönderen kişiyi inceliyor olmak lazım. Hı, orada ee, buradaki... nelere dikkat etmek lazım? İki, i̇ki cins şey yapabiliriz. Birincisi gönderen kişinin ne zaman Twitter'a üye olduğu. Ee, kaç kişiyi takip ettiği değil, kaç kişi tarafından takip edildiği. Ee, daha önce yolladığı tweetlere bakıp ilgili ilgisiz bir iki, ay, bir iki hafta bir iki ay önceye gidip orada bakılan mesajlardan o kişinin e, genel bakışı duruşu e, ve de hani gerçek olup olmaması ile ilgili biraz bilgi alıyor olması gerekiyor. Hmm. Bu birincisi yapılabilecek birinci şey. İkinci şey bu çok önemli olduğunu düşündüğüm mesaj ise sadece o kişi tarafından değil başka kişiler tarafından da yollanıyor olabilir. Yani retweet edil kaç kişi bunu retweet etti ya da bu mesajın orijinal yazarı kim ya da benzer konudaki mesajları başka kimler yazmış gibi e, Twitter'ın arama özelliğini, search özelliğini kullanarak yine o içeriğin doğruluğuna, gerçekliğine emin olacak bir takım çalışmalar için girmesini öneririm. Hı hı. E, bu daha çok senin alanına giren bir konu olsa gerek. E, ben bak bir şey paylaşmak istiyorum. Yani sahte e, hesapları sahte olmayanlardan Ayırt etmenin ölçütleri konusunda. Hı hı. Ee, mesela global araştırma şirketleri var. Ee, özellikle çevrim içi e, araştırma gönüllülerine e, verileri yollayıp çevrim içi e, onlara araştırma yaptırıp işte karşılığında da belli bir ücret ödeyen e, bir takım şirketler var. Onların e, örneğin e, sahte Twitter e, kullanıcılarını ya da sahte blog yazarlarını e, sahte olmayanlardan ayırt etmek için kullandıkları bir takım ölçütler var. Bu senin söylediğin birincisi bu. İkincisi içerikle ilgili. Mesela diyelim ki adam bir şekilde e, takipçi de yaratmış ya da e, yarattırmış şeyi de var, e, takip ettikleri de var. Ve de çok da yeni değil. Ama e, Twitter'da e, koyduğu ve yaydığı içeriklerin niteliğine dönük olarak bir e, kestirimde bulunmak mümkün mü? Kesinlikle öyle. Aslında demin onu da ifade etmeye çalıştım. Hani bu kişinin daha önce yolladığı mesajları incelemek gerekiyor demiştim. Ve kastım hani hmm. daha önce derken son e, Cuma'dan bugüne kadar ki daha önce değil. Geçen hafta, iki hafta önce, bir ay önceki içeriklere bakmak. Demin aslında söylediğim biraz buydu. Yani yine e, SALT bir bilgisayarın yapabileceği işte şu tarihte iyi olmuştur, şu kadar takipçisi vardır demenin yanı sıra bizim kendi bakış açımızda, kendi beynimizde bu kişinin yaklaşımın, Bu kişi sadece bu tip olaylarda fikir beyan etmek için mi var? Yoksa mesela arkadaşlarıyla bağımsız olarak tweet üzerinden görüşüp şey yapıyor mu? Bu kişinin sosyal durumu hangi okulda? Ya da hangi şirkette çalışıyor, hangi konulara ilgi duyuyor, atıyorum hangi futbol takımını tutuyor gibi soruların cevaplarını aslında bir kişinin bugüne kadar yolladıkları tweet tarihçesini inceleyerek görüp anlıyor olabiliriz. Ve buna bakarken sadece o kişinin kim olduğu değil aynı zamanda o kişinin yazmış olduğu bu son bizim tekrarlamak çoğaltmak istediğimiz e, tweette ne kadar samimi olduğunu sonucunda da varıyor olabiliriz. Zaten kastettiğim de buydu. Anlıyorum. Peki Murat dezenformasyonun başka e, kriterleri nedir? Dezenformasyonun e, aslında çok kriteri var ve hani en önemlilerinden bir tanesini şu anda içinde yaşıyoruz. E, farkında olarak bir kısmında bir kısmı olmayarak. Dezenformasyon illa e, bir takım tweet hesapları, hashtagler üzerinden olmaz. Dezenformasyon çok daha büyük çapta da gerçekleşir. Ee, ulusal yolu uluslararası çok daha yaygın kitlelere ulaşabilme becerisi olan medyanın e, belli haberleri yayması ya da yaymama kararı bile aslında dezenformasyon tanımına girer. Ee, bu açıdan baktığımız zaman hani e, işte televizyon ve işte diğer e, çok büyük kitlelere ulaşabilecek e, basın kurumlarında bazı haberlerin çıkması ya da çıkmaması. ...zaten benim gözümde en önemli... ...dezenformasyon. Anlıyorum. O zaman sevgili Açık Radyo... Dinleyin, ...dinleyenleriyle... E, ...altını... ...kalın kalın çizerek paylaşacağımız... ...en önemli mesajını... ...lütfen bir daha tekrarla. Bilgi ee, güvenliği açısından. Tabii. Ben İki tane hızlı mesaj tekrarlı olacağım. Bunlardan birincisi... E, ...Twitter hesabımızın özellikle bunu... E, ...takipçisi çok olan... E, Twitter celebritileri, Twitter ünlüleri için söylüyorum. Hemen gidip cep telefonuyla kimlik doğrulama adımını etkinleştirin ki sizin hesabınız hacklenmesin. Tek... Zaman kaybetmemek için diğer teknik detayları atlıyorum. İkincisi, bir mesaj gördüğümüzde bunu retweet edip kendi etrafımıza, kendi takipçilerimize aktarmak istediğimizde Yapmamız gereken çok önemli şey ise bu mesaj doğru mu sorusunu kendimize sormamız. Yöntemlerini konuşup bir kere daha tekrar etmeyelim ama en azından bir telefon numarası geçiyorsa içinde bir arayıp doğru mu mühide edip ondan sonra çoğaltıp yollamamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Peki Murat biz de çok teşekkür ediyoruz. Sana iyi toplantılar bulunduğun kentte. Teşekkürler size de iyi yayınlar kalbim sizinle. Sağ olasın. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bilgi güvenliği uzmanı, sevgili program ortağım Murat Lostar'ın özellikle şu son üç gündür çok çok daha önem kazanan e, ve herkesin dikkatini çeken farklı açılardan yorumlanan e, Twitter'ı güvenli kullanmak konusundaki e, önemli ipuçlarını paylaştık bugün sizinle. Demin Açık Gazetede Ömer Madra ve Cantonbil gerçi paylaştılar ama zannediyorum Metin Solmaz çok önemli bir içerik yarattı şu son 24 saatte. Ben de onun tepe noktalarını, ola ki radyolarını yeni açan dinleyenler vardır, tepe noktalarını özetleyerek programı kapatmak istiyorum. Metin Solmaz şöyle diyor. Öyle doğru bir yerde duruyoruz ki e, herkes e, e, bu direnişi kendine mal etmeye çalışıyor ya da olumsuz niteliyor. Ez cümle bunu e, bu mesajla girmiş. Nelere dikkat edilmesi lazım onu e, özetlemiş. E, birincisi sağ solu tekmeliyip taş atanlar bunlara çok dikkat edin diyor özellikle sözümüz gençlere çok zekiler çok yaratıcılar çok yürekliler ve son derece de yüksek sorumluluk sahip bir insanlar onlarla gurur duyuyoruz ama çok dikkatli olmaları lazım içkili iken ortalarda olmamaya özen gösterin diyor bunun dışında bu hareketi bu direnişi Hiçbir politik eğilime mal etmek gibi bir kolaya kaçmayın. Bu bir birleşmedir diyor. Bu birleşme başkalarının da dikkatini çekmiş. Öyle bir şey ki herkesi birleştirdi demiş bir köşe yazarı bugün. Bu yorumların şeyi yok. Sonu gelmeyecek. Biz burada programı kapatalım. Güvenli günler İyi bir hafta dileyelim. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostal.